Zor günler, pek fakir iki ihtiyarcık vardı. Karı koca öyle yoksul idiler ki iyice kalmaya bile paraları yoktu. Bir gün yaşlı adam iş aramaya gitti. Döndüğünde cebi doluydu. Yaşlı kadına, bu para bize zor günler için gerekebilir, dedi. Hepsini küçük bir deri sandığın dibine koyup sakladılar. Onları pek kurnaz, pek açık göz biri olan dinlemekteydi. Yaşlı adam çıkar çıkmaz oğlan eve girip yaşlı kadına ''Benim adım Zor Günler, paramı istiyorum'' dedi. Adamcağız sandıktaki paracıklarını düşünerek iç rahatlığıyla eve döndüğünde karısı onu karşılamaya çıkıp dedi ki ''Bak hele ihtiyar kocacığım, şu senin dediğin zor günler geldi, tüm parayı benim için bu paralar'' diyerek alıp götürdü.